Bismillahirrahmanirrahim Konumuz yayla da Kur'an sohbeti İnşallah Teala Kur'an-ı Kerim Rabbimizin Son ilahi Kitabı Önceki kitaplar Zamanla Değiştirildi, bozuldu Hükmü kaldırıldı Ve Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim Kıyamete kadar geçerli Hak olan, gerçek olan son kitap. Kuran-ı Kerim'in ikinci suresi Bakara süresinde veya bize buyuruyor. Bunun başında, Sizi Billaht Maalrahim, Eliflam Mim. Bunlara Kurufun bu kattağı deniyor. Yani bunlar kesi okunu harfler. Bunlar bir şifredir. Anlamı bilmiyor bunların. Arkada Mevla buyuruyor ذَٰلِكَ kitabı. İşte şu kitap Kuran-ı Kerim لَا رَيْبِ فِيهِ Onun Hak kitabı olduğunda kesin olarak bir şevk şüphe otu Mevla buyuruyor. Yani Kuran-ı kendi Hak kitabı olduğunu kendi kanıtlıyor. هُدَنْزِ الْمُتَّقِينَ Allah Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim müttaki olanlara hidayettir. Müttaki Allah'tan korkanlar, tekvalini yaşayanlar, işte Kur'an-ı Kerim buna hidayettir. Yine Mevlamız bir buyuruyor İsra ayet 9'da İnne hazel kurâne işte şu Kur'an kesinlikle. Budur Rabbim Rabbin Kuran-ı Kerim bir daha var, gösteriyor bizlere yani. Hazı işaret türrece. Dinle de kesinlik. Mutlaka muhak anlamında veren bir kesin de şu Kur'an-ı Kerim yehdi hidâd eder. Hidayet insanı ulaştırır. Gideği akıben en doğru yola insana kuhana ulaştırır. Hadis-i Şerif'te geliyor, kuhana Kerim arşı uzanan Hablullah. Allah'ın ipidir kuhana Kerim. Kim Kuhana-ı sarılırsa, o kişi hidayeti bulur, dünyada ve inşallah ahd cenneti bulur. Kuhana-ı Kerim'in dışında ne kadar inanç sistemleri varsa ideolojik olsun ne olsun bunların tabi hepsi sapılık olmuş oluyor yani tek rehber Kuran-ı Kerim'dir ve yübeştirir müminin ve Kuran-ı Kerim orada bir de müjdeliyor kimleri el müminine müminleri bunlara Kuran-ı Kerim müjde de veriyor Hangi müminlere ama? اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ Ameli salih işleyen müminlere konekerin müjde veriyor. Demek ki bir kimse kuran Kerim'i okusa da ezberlese de hafız da olsa eğer bir kimse kuran Kerim'i yaşamazsa yaşamazsa onlara müjde yok. Eylül Hanım buyuruyor. Konekere müjdeliyor. Kimleri? Ameli salih işleyenleri. Kim koneklerimi yaşarsa. Enne lehum ecrün kebira. Onlara büyük ecir var. Buradaki büyük bize göre değil Allah'a göre büyük. Yani bu çok düşündürücü Vatike'ne bakınız. Çok düşündürücü. Mesela bir karıncaya göre ...yumurta çok büyük bir karıncaya göre, yumurta bir dağ gibi görür karıncaya göre. Bize göre yumurta çok küçük bir şey, sayı bir şey bizlere göre. Bize göre şu dağlar, tepeler muazzam büyük bir şey bizlere göre. Bize göre büyük. Ama Allah katında, dünyaya bir nokta kalmıyor Allah katında. Şu muazzam kainat. Bu kadar gökler, yerler, gökte galasiler, yıldızlar, güneşler var. Bunda Allah katında hiç sıfır kalıyor bunlar. Ki kim elan burada bürüyür, kim kan Kerim'i yaşarsa, amel işerse buna göre onlara ecir, kebır var. büyük ecir. Bu da büyük Allah göre büyük ecir bunlar cenneti. Yani. yani bir aşam bir şey bu. Tabi nedir bu da? İnşallah cennet ve cemalullah. var bunlar işte. Bir alışır baktığım şey inşallah tabaran eden buyuruyor Aleyhisselam el Kur'anı ı Şafi'un Kuvana -ı Kerim şefaatçıdır Kuvana Kerim mahşerde e, şefaat edecek Kuvana Kerim'de biliyorsunuz mahşerde e, şefaat diye bir konu var şefaat diye mahşerde yalnız bu şefaat da İsteyen, istediğine değil ama. Allah kim izni verirse. Ki yürüyor illa İlla biiznihi. Hatta Mevlam baştan soruyor. Men zellezi yeşver indehü. Men zellezi kündür o kimse? Yeşver indehü. Allah'ın Allah, ın, Allah ın katında şefade edebilecek kimin haddine kalmış? Kim edebilir? Yani sevdiğine edebilirsin. İlla biiznihi. Allah'ın izin verdiği kişiye bir şey edebiliyor. Bir peygamber mesela Nuh Aleyhisselam bir peygamber, büyük peygamber oğlu Kenan'ı kurtaramayacak. Oğul, evladı. İster mi? istemez tabi. Hanımını kurtaramayacak orada. İbrahim Meraşı'nın babası, annesi kurtaramayacak orada. Ancak Allah kim izin verirse onunla şey verilecekler. İşte peygamberler Büyük Evliyalar, Büyük Evliyalar Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'de mahşerde şebaç olacak. Müşefeun. Ve Kur'an-ı Kerim orada şebahta kabul olunacak. Kur'an-ı Kerim oraya gelecek. Konuşacak. Şimdi tabi bize göre Kur'an-ı Kerim hakkında bizim bir kitap aklımıza geliyor Kur'an deyince. Yani sayfalara bölünmüş, e, harfle yazılmış, tamam aklımıza bizim geliyor efendim. Aslında kağıtlar, insan imal madde kağıtlar. Kuran-ı Kerim'in kelimeleri, harfleri, sesleri, kelam anlamı Allah'a Yani Kuran-ı Kerim iki başla Allah kelamını Cezalya'yla Kuran-ı Kerim. Hem nazmı deniyor bu. Nazm dizilişi. Dizilişi. Hem man almamı. Kur'an-ı Kerim'deki harfler, kelimeler başka bir dile çevrilsin, ona Kur'an-ı Kerim denmiyor ona. Kur'an-ı Meali deniyor. Kur'an-ı Kerim olmaz. Kur'an'ın Kur'anlığını koruması iki açıdan oluyor. Manen nazmen. Nazım kemen dizilişi. Arapça bile olsa bir kelime kaldırılıp gene başka kelime konsa, o kelime Kur'an olamaz. Yani Peygamber biliyorsun bile olanmaz konakların olamaz. Ne zaman böyle? ve anlamı Allah kelamıdır cire şanı. İşte konakların mahşere gelecek, şafatla bulunacak. Kimlere diyecek ki, ya Rabbi, bu kulun beni okudu, işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Bendeki emliler yaşadı ya Rabbi. Ve bunu şahitim diyecek Kerim. Müştefeun şafatı Kabul olunacak mı bir yere? Men cialehu emamehu kim kanekerimi önüne geçirirse, onu imam edinirse, önder edinirse, kâdi üne cenneti, o kişi kanekerimi cennete götürecek. Kim nasıl. Kim kanekerimi önüne geçirir, onu imam edinir, önder edinir, yani kim kanekerimi yaşarsa onu uygularsa uygularsa Kur'an-ı Kerim bunları Allah'ın izniyle cennete taşıyacak. Ve men ce'ale halfehu kim de Kur'an-ı Kerim'i arkasına atarsa. Saku ilen, ilenler onu Kur'an-ı Allah korusun cehenneme sevk edecek. Kur'an-ı Kerim yaşantılarımızda, inancımızda bir taşı öz bir kelimedir Kuran-ı Kerim. Demek ki kim Kuran-ı Kerim'i önder kabul etti, kim Kuran-ı Kerim'i uydu Kuran-ı Kerim'e, kim Kuran-ı Kerim'i uygularsa, her işimizde, inancımızda, yaşantımızda, evlenmede, cemiyetlerde, alışverişimizde, cihadımızda, aile hayatımızda, her konuda ama, her konuda, Kuran-ı Kerim ne diyor? Kuran-ı Kerim ne diyor acaba derse, bunu uygularsak, o zaman konaklarmı o kişi elhamdülillah şabat ediyor, onun cevabını sevk ediyor. Bir gencin biri anlattı bana, ben de bir zamanlar çok gafildim dedi. Dünyayı çok seven, hırst ihtiraslı, yükselmek isteyen öyle iki kişiydi mesela. Bu gençin aklına bir şey takılıyor bir hazine bulsam diye. Takılıyor. Bu arada bazı kişilere soruyor bu şimdi. E sen hazine bulsan ne yaparsın diye. Yani Allah'tan içine böyle bir duyur gelmiş bana. Soruyor bazı kişilere. Tabi herkes bir şey söylüyor bana. Bir şey şöyle yaşarım, böyle yaşarım, şunu yaşarım, yaparım. Hep dünya. Bir gün bana soruyor. Osman abi, ismi Osmanmış da. Osman abi diyor. Sen bir hazine define bulsan ne yaparsın diyor. Önce bir İslam alimine giderim. Sorarım diyor bak şimdi. Aynı mücadele ya. Yani ben sorarım. Ben bir hazine buldum. Şeriata göre Allah'ın hükmüne göre ne yapmam gerek? Önce bir İslam alimine giderim. Bir Müslüm alimine giderim. İnandım alime giderim. Bunu sorarım. Allah'ın kitabına göre e, Şeriat hükmüne göre ne yapmam gerekiyorsa bunu yaparım diyor bak. Bunun uyaranmasına o vesile oluyor bakın bu sebepleci. demek ki diye, her şeyi Allah fitne uygulmak uyduma gerekiyor diyor. Hayatımın değişiyor böyle diyor bence. İşte hayatımızda her meselemizde yani içeceklerimizde, yiyeceklerimizde, alışverişimizde, günlük yaşamımızda, aile hayatımızda her konuda, her şeyimizde eğer öndür olarak konekirmi kabul edersek konekir imam edinirsek elhamdülillah konekir hem bize inşallah şefatçı olacak hem de bakın şafir müşeffaun geliyor şefatçı olacak şevade kabul olmayacak ne kişi elhamdülillah cennete götürüyor öne geçiyor götürüyor kim de konekir aksa atarsa efendim kuran Allah böyle buyuruyor yani buyuruyor ama diye ne olacak diye. yani nefsine uyumuş sanki haşa başı boş kalmış başıboş kalmış sanki. Halbuki her hayvan türü bile bir kurala bağlı. Bir güvercin neredeyse yaşayacak. Doğrusu nasıl olacak? Her hayvan türü bile bir kanun kurala bağlı Her bilgi bir kurala bağlı. Her şey bir kanuna bağlı bunların. İnsan boşboş mu tabi diye? Yine adı Şerif Delimeden buyuraya pek anlaşamadı Ameliyatül Kur'an evliyeullah. Ameliyatül Kur'an Kur'an-ı yerimi e hamil olan, yüklenenler. Kur'an-ı taşıyanlar. Gerek ezberlemiş gerekse okuyor. Fakat buradaki anlam Kur'an-ı Kerim'i yaşayanlar. Kur'an-ı Kerim'in hükmünü yaymaya çalışanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i yüklenenler. Bu görev alanlar. Alanlar herkes tabii kendi çapında Herkese kendi yapıcı ölçü der. Bir kimse Kuran-ı Kerim'e hamil olursa Kuran-ı Kerim'i önder kabul etti kuran Kerim'e yapıştı Kuran-ı Kerim'e yüklendi yani. Kuran-ı Kerim'e taşıyıcı. Taşıyıcı. Yayıcı kuran Kerim'e. Hem kuran Kerim'i yaşıyor hem de Kuran-ı Kerim'in hükmünün hakim olmasına çalışıyor. Eline gelir Nedir bunlar? Evliyeullah. İşte Allah'ın evliyası bunlardır Peygamber. Evli bunlardır. Allah'ın kitabına sahip çıkanlar. Çünkü bunların görevi peygamber görevidir böyle. Eğer insanları hakka davetten, Kuran-ı tebliğden daha üstün kutsal görev olsaydı Rabbim e o görevi peygamberlere verirdi. Peygamberlere Her peygamberin görevi ona verilen kitabullahı tebliğ etmek, yaşamak, yaymak, onun nükmünü hakim kurmak. فَمَنْ <femen> اَعْدَاهُمْ <a'dahüm> Kim ki, işte bunlara düşman olursa buyuruyor Peygamberimiz. Yani bu Allah'ın veli kullarıdır. Evliullah bunlardır. Kim bunlara düşman olursa, aleyhinde uğraşırsa, adallah. اللّٰهُ Allah onlar düşman olur. Vemen وَالَاهُمْ <valahüm> Kim bunlara dost edinirse, sever sona peşten giderse, fakat والallah, Allah ve kimseyi dost edinir. Allah dostu olur kişide. İşte, işte, yani Kuran-ı gerçekten değerini e, takdir edemiyoruz yani. Edemiyoruz böylece. Şimdi günümüzde bazı kişiler e, tarihi şeyler tarih şeylere düşkün der. Tarihi şeylere düşkün kişiler. Mesela bir 300 sene önce 500 yıl önce hatta daha eskiye gittikçe bir elle yazılı bir kitap bir yazı olsun bu tarih bir eser olduğu için fakat değerleniyor. Hatta bu yazı güzel okulmasa bile anlamsız bir şey olsa bile sırf tarih bir şey olunca bu tabi bir tarih eser olmuş oluyor. kat değerleniyor. Hele şöyle üstün bir kişiden, yani tarihte bilinen bir kişi, tarihte üstün bir kişiden, saygın bir kişiden o kişinin el yazısıyla olduğu kesin olan bir kağıt parası geçerse yani bugün milyarları aşar değeri. da aşar. Düşünelim ki Kur'an Allah'ın kelamı işte. Allah'ın kitabı Kuran-ı Kerim. Rabbin kitabı Kuran-ı Kerim. Bir alim şöyle buyuruyor. Ey gafil insan diyor. Sen de yolda giderken postacı karşıdan çıksa sana sevdiğinden getirse. Tabi o zamanlar telefonu olmadığı için ancak mektupla haberleşme oluyor zamanlar. Sen de yolda giderken çok sevdiğin özlemini duyduğun bir dostundan sana posta mektup verse yolda. Ne yaparsın diyor. E, evde okurum demezsin diyor. Hem açarsın yolla diyor. Hem açarsın okursun. Diyor. Sana Allah'tan mektup gönderiyor bu arştan diye gönderiyor. Allah Teala meydetip gönderiyor. Sen günde yıllar yaşıyorsun diyor. Hiç onu okumuyorsun Allah korusun Kur'an-ı Kerim'i okumadan, öğrenmeden bilenler var Yani gerçekten e, çok acı bir şey var. Yani Kur'ansız gitmek bir şey. Bu da öğrenmeye çalışmak gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Bir insanın içinde hiç Kur'an olmasa bu kimse neye benziyor? Adı Şerif Tirmisi'den buyuruyor Aleyhisselam adetlerin. İnnel lezi leysi fi ceviş Kur'an. İnnel şu kimse ki Peygamber'e leysi fi ceviş Kur'an içinde Kur'an'dan bir şey olmayan kişi. Yani hiç Kur'an'dan ezberlememiş Kuran, ezberlememiş Kur'an'a Kelbeytil haribi. Harap bir ev gibi Peygamber. Harap ev gibi. Yani bir ev artık tek olunan bir ev. İçin oturanı yok. Örümcek yuvaları, baykuşlar içinde olmuşlar, toz toprak, camları kıyım, şatısı akıyor. Harap bir ev neyse demek ki bir kimsenin içinde Kur'an'dan ezber bir şey yoksa o kimsin de gönül alemi harap ev bence bak. Yani korkunç bir şey Allah korusun. Uhud savaşının sonucunda orada 70'den şehit verdi Uhud'da. Yani bu tabi o günkü Medine nüfusuna göre çok büyük bir şeydi. Korkunç rakamdı 70 rakamı. Evlerin çoğundan bir şehit çıktı. Sonra İhsan Medine daha yeni gelmişti. Medine tabi kaynak yeri oynadı o kadar şehit verince, şehitlerin defne gelince hem ara defile oluyor şehitler. Bu tarafta yapıldığı yere oraya gömüldü yani şehitler. Fakat her günne 70 şehide tek tek kabir kazanmadı arada. Çok olduğu için birkaç şehit bir araya gömüldü. Öyle yapıldı. Böyle birkaç kişi böyle bazı zorun alıp olur. Mesela büyük savaşta, büyük defnedebi bir hal olabilir bunlar. Eğer birkaç kişi bir kabire gömülürse bunun bir kuralı var. Bu kural nereden geliyor? İşte oradaki uygulamadan geliyor konenki. Peygamber Şeyh Aleyhisselam adeti. Tabii şehit yıkar mı şehitler? Yıkar mı da onlar şehitler. Kanlarıyla, elbiseleriyle onu gömüdünler. Yalnız namazları kılındı. Peygamber namazı kıldır onların. Şimdi defineye gelince ön tarafı, kırbe tarafı, mezarın şimdi önü. Üç kişi oraya gömülecekse gömülüyorsa en eftal oraya öne gömülmesi gerekir şimdi. Hangisi daha ütsün? Peygamber şimdi soruyordu. Üç tane şehit ya beş tane şehit yatıyor burada. Namaz hepsine kılınmış. Mezara konacaklar. Peygamber sordu şimdi bunların. Hangisi Quran'ken daha çok ezber biliyorlar, bakınız, bu oldu bence. Yarasü Allah şu arkadaşımız işte Bakareyi biliyor, alimlerin şunu şunu biliyor, öbürü şunu şunu biliyor. Bu daha fazla biliyor mu? O peygamanı öner koyun burada bence. Birinci bileni arkaya, üç arkaya konuyor Hepsi sahabe, hepsi şehir, bakınız, hepsi sahabe, hepsi şehit, hepsi şehit. Buradaki ölçü bu oldu. Böylece. Hangisi Kur'an-ı Kerim'den daha fazla ezberi biliyorsa e ne anlama geliyor baktım böyle ezber biliyorsa çünkü Kur'an ruhta kalıyor. Unutulmuyor. Böyle. Ruhta kalıyor. Sadece. Ruhta kalıyor. Şimdi dünya bilgileri unutuluyor. Unutuyor bunlar. Ama Kur'an ruha yazılıyor. Gönle yazılıyor. Unutulmuyor. Böyle. Orada kaldığı için Ölçüp oluyor. Yani demek ki elimizden gelince inşallah teala kuran Kerim'den biraz daha fazla bir şey ezberime çalışalım. Efendim işte bunu biliyorum yeter mi? Evinde zeytinim var yeter peynir almasana. Hep, peynir de olsa be değil mi? Tereyağı da daha da yol böyle. Bunun için azı cemaatimiz inşallah böyle yapma çalışalım inşallah teala. Bir insan Kur'an'ı ezberlerse olacak bakın şimdi. Tamamını ezberlerse şimdi olacak. Allah şeri cami -i Sagir i okuyorum. Bu adetleri. Men cemial Kur'ane. Bir kimse gönlünde Kur'an'ı mı toplasa, yani ezberlese. Yok yani Peygamber burada, Cami'a buyurdu, toplasa. Bir insanın gönlünde Kur'an'ı mı toplasa, ezberlese met'i Allah'ı bir akli hakka yemute baklar o kimse nakah yaşıyorsa o kimse ölünceye kadar aklemize gelin buna da olmaz olmaz bu kişide peygamberin vesayetleri bak bir kimse konu kim ezberlese ama burada men al Kur'an'a geliyor konu kim toplasa yani Kur'an burası ka unutmasa ama bak bak böyle ezberlemiş hafız onu unutmuş ama onun günah da çok büyük ama Allah Çok da büyük günah, aşırı günah bir var. Bir kimse Kuran-ı Kerim'i okusa, ezberlese, unutmasa, unutmasa, devamlı okusa ve bu kimse Kuran-ı Kerim'i yaşarsa, bu kişinin ne kadar yaşlı da olsa, icra alırsa da, bu kim aklına bir zararı gelmez. Unutkanlığa gelmez. Bunlama gelmez. Aklına bakınız e bir kimse bakırız. Yeni bir Hazır Şerif hafıza ilgili Adı şeref idi Tirmizi'de türmüzide, vadi şerifte. <gülüyor> Men kral Kur'âle, Bir kimse Kur'an-ı Kerim okusa, fi şey hafizahu be ezbellesa. Önce tabi okuma yüzünden gerekiyor, yüzü okusa güzelce okusa. Sonra ezbelesem ve ve bunu güzel ezbelese. Öyle yarım hafız diye böyle. Ezberle. Güzel ezbelese ve halle halalehu ve هَرَّمِ harrem haramehu. Kur'an'daki helalları helal kabul etse, onlardan yararlansa, haramı kabul et, ona sakınsa. Hakınız. Demek ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okusa, ...ezberlese ve çok da ezberlese. yani kuvvetli kişi kuru hafız olsa olsa yine yeterli değil ama ne yapacak ve halle <gülüyor> halalehu Kuranda Allah ne bize buyru helalları ne kabul edecek her o konuda. haramı haram kabul edecek ondan kaçınacak bir kimse bu seviyeye gelse dünyada ne olacak Allah'ın cennete Allah kimseyi hiç maaşlara hesabı çekmeden cennetine koyacak. Bir tane çek dikilmeyecek. Neye dikilmeyecek? Şimdi elindeki şu kağıtlarda ayet kerime yazılı kerime Basit bir kağıda. Kur'an'da ayet-i yazıldı mı kağıt ne oluyor? Kağıt kutsallaşıyor. mi? O kağıt yere konmuyor. O kağıt abdest suyun yok ya Bir kağıt. E bir kağıt parçası. Ay bir ayazımasıyla o kağıt kim kutsallaşıyor? Tabi ağaç olsa ağaç kutsallaşıyor. Kemik kutsallaşıyor. İnsanın içi, Konekeremin tamam yazarsa ne oluyor? Yani gerçekten yani akıl ama bu sıra böyle. Allah katında o kadar kişi kıymetliğine Allah'ın hakkında kıymetliğine. İçine koyun, yazmış. Ezberlemiş. Okuyor. Yaşıyor. Haramdan kaçıyor. Günahdan kaçıyor yaşıyorsa ede de cennete o kimde o cennete girecek. Şu anda Allah'tan bir şey getirdi, bir getirdi. Şu anda bakınız Mevlam hiç aklı yokken çocukluğunda tahminim 6-7 O tahminimdi. Adam pazarında bir genç hafız vardı. Ama öyle hafız, ben aslanıyorum kendisini. Öyle hafız ki yoldaydı hep Kur'an-ı Kerim okur. Her vakit bir camiyle kılar, mikrofonla geçer, ezan kadar Kur'an okur. Hep öyle bir hafız. Genç kendisi, o kadar Kur'an okuyan bir kişiydi. Aslanıyorum kendisini. Bu bir gün arkadaşlar beraber arada bana Sakarya yüzmeye gidiyor Sakarya'ya. Yüzmeye gidiyorlar birkaç arkadaş. Hepsi hafızam arkadaşları da. Yüzmeye Sakarya gidiyorlar. Bu da Sakarya'ya bir atlıyor çıkmıyor ona. O da kalıyor. Sakarya'da kalıyor. Tabi arkadaşlar tabii hemen koşuyorlar arıyorlar bulamıyorlar. Yadır haber veriliyor. Ködür haber ver Arap'ın haberi gidiyor. Bütün halk yığılıyor. O zaman şeydi kişiymiş kendisi de. Ve halk muazzam yiyor oluyor. Ve bulamıyorlar. Candarma geliyor. bunlara bulamıyorlar bunu. Şimdi akşam üzeri babası yok mu annesi varmış. Arkadaşları alıyor elbiselerini. Eve geliyorlar. Annesi ne bunlar diyor. Anlıyor tabi durumunu. Ağlıyorlar. Anneciğim diyorlar. Teyzeciğim. -te -te i̇şte o arkadaşımıza böyle böyle oldu. Suya girdi çıkaramadık onu. Tabi ana yürüyor tabi. İsyan ağlıyor mağaz derken. Tam 3 gün aranıyor bunun cesedi. Sakarya'dan. İleriler, gerililer her türlü aranıyor. 3 gün. Bütün halk böyle. Suya giriyorlar. Dalgaç özü getiriyorlar. Bulamıyorlar. 3 gün sonra diyor ki annesi beni Sakarya'ya götürün diyor. Beni Sakarya'ya götürün diyor. O zaman bir at arabası koşuyorlar, kanlar yon alıyorlar bunu, bunu Sakarya'ya getiriyorlar. Bak aynı şey oluyor. Iniyor arabadan, nerede benim oğlum suya girdi? Gösteren bakalım bana yerini diyor. Diyorlar teyze buradan girdi diyorlar. Tam onun karşısına geliyor, bir şey bir şey o işinden, bu o bilmiyorlar. Elini kaldırıyor, bir bağırıyor. Ya Sakarya, Üstüne bakma. al beni, bağır ya ya Sakarya, bin havuzun bana ver diyor. O anda bak vallahi billahi azım bakın yemen bak şu anda. O anda ol deme çıkışı bak çıkıyor böyle. Ölmüş han tabii. O anda üstler bağırıyor. Ya Sakarya, benim havuzun bana ver deyince hemen Sakarya çıkarıyor. Çıkarıyor. Böyle su onu dalga dalga anüs önüne getiriyor bakın. Öne getiriyor. Hemen tarafından alıyorlar. Çocuğu alıyorlar. Hafızı yerini alıyorlar oradan. yapılıyor. Şimdi mezara götürülünce, mezara gömülünce annesi de gelmişken de bekliyormuş. Cemaat gitsin, ben geleceğim diyor. her gitsin diyor. Kimse kalmasın diyor. Cemaat ediliyorlar. Oğlum baştan geliyor. ''Oğlum! Nereye Korkma sakın! Ben hafızım de! Ona sen soru soramazlar.'' diyor böyle. Böyle olan bağırıyor şekilde. Allah şabaj sende inşallah. Şimdi gerçekten böyle bir hafız. Kuran-ı Kerim'i okumuş. Ezberlemiş. Çok güzel ezberlemiş. Devamlı Kuran-ı Kerim'i okuyor. Kuran-ı Kerim'i yaşıyor. Yaşayan kişi Kardeşler Fiyasetleri Ebi Halallaha'ın cennete Allah'ın doğrunda direkt cennete okuyacaklar ona ne kabirde bir soru var, ve soramıyorlar ki, Kur'an görüyorlar, Kur'an, içi Kur'an sırfı, durulmuş bu nekir. Soramıyorlar, hesap yok mu aşşerde? hemen direk cennete girecek. Bu kadar mı? Ve şefa'hu aşeretim ehli beytihi ve ehli beytinden, ev halkı yakınlarından da on kişiye Şefatçı olacak bakınız. Küllühüm kat istevece ben nare. Bu on kişi de kendini kurtaramayan, günahseveci cehenneme girmesi gereken on kişiye şefatçı bulunacak bakınız bence. Kullühü'nü kerim'in. Tabi bizler mesela hepimiz el hafız olamayız, ezberlemeyiz. Hiç olmazsa ne yapalım? Elimizden gelip inşallah hala ezberlerimizi çoğaltmaya çalışamayacağız. Mesela. 3 serisi 5'e, 6'ya, 7'ye çıkaralım. Ezmen çalışalım inşallah. Demek ki içim ne kadar kadar fazla olursa o kadar kıymetli oluyor. Bir az şey okuyorum inşallah. Sahih Müslüm'den. Mürif Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala Mevcide şahitlerin yerfavı bir adına kitabı. Allah Teala Mevla'mız bihazır kitabı peygambere. Şu kitap ile. Şimdi bunu tabir burada buram duruyan burada gerçekten çok bir duygulu bir şey böylece. Peygamber bunu hesabına söylerken peygamber şahit parmağın onu böylece. Peygamber Hesabına bihadel kitabı allah Teala bu kitap ile Kur'an-ı Kerim ile Allah-u ne nabi yerfe'u akvamen. Allah bazı kavim toplumları yüceltiyor bakınız. Yerfe'u zefetü yüceltme. Büyütme, güçlendirme, kuvvetlendirme. Kimleri akvamen kavimleri Toplumların milletleri. Demek ki hangi toplum, hangi millet kuran e yapışırsa, Kur'an-ı amel ederse, kuran uygularsa bir toplumda, Kur'an'ın hükmü geçerse, kuran Allah o kavmi yücatıyor. Ve de bir aharine. Hangi toplumda kuran tek ederse, Allah onları aşağılıyor, Allah onları ediyor, batırıyor. Zilin oluyorlar. Şimdi Kur'an'dan önce Araplara baktığımızda Araplar Mekke'de bir kabile var, Kureş kabilesi. Medine'de de iki küçük kabile var. Evs, Hazrec diye. Bunlar şu o günü öfsene göre de gerek Mekke Kureşleri direkt Medine'de yaşayan kabileler o günü ölçene göre dünyanın en basit insanları. Yani geri kalmış, kalkınmamış, e, fakir, aç, susuz, e, vahşi, bilimsiz insanları. Kuran-ı Kerim ile aklıma aldığım Kuran-ı Kerim Efendimiz. Elhamdülillah Medine Münevvere'de İslam Devleti kuruldu. Anayasası, tabi Kuran-ı Kerim oldu Kuran-ı Kerim yaşandığı Kuran-ı Kerim okundu, Kuran-ı Kerim uygulandığı İslam yaşandığı. ki Medine'de bulunan devlet, nedir o günkü Medine bugün için büyük bir köy gibi, öyle bir yerde o gün için hatta Peygamber hem de hendek savaşı hendek kazılırken Peygamberler haber verdi İslam'a hesabın bana Rabbim gösterdi. Cebrail haber verdi. Yemen bizim olacak, FETÖ olacak. O zaman Yemen de bayağı büyük devletti Yemen o zamanlar. Yine haber verdi. Şey Şam ülkesi, Suriye oraları bizim olacak. Yine haber, şun haber verdi. İran medain benim ocağıydı. Orada bulunan münafıklar güldüler, münafıklar şimdi. Delile şuna bak, dedi haşa. Halka pevgiri Kureyş'le savaşmaya korkuyor. Hendek kazılıyor. Savunma savaşına çıkıyor. Meden'e çıkamıyor da kalkmış dediler. Yemen'deki devleti yıkacak. Hele Roma'yla savaşacak da Roma'dan Şam'ı Suriye alacak. Bir de İran o zamanlar. Süper güç bunlar. İran'ın da Bahşehir Meden'i alacak. Gülme başladılar bunlar. Tamam ayet e gönderdi. Habibim söyle. Allah'ın miktarı Malik'idir. Dertten geldi. Ve gerçekten o gün orada bulunan sahabeler bunları gördüler ve gördüler bunları. Hatta o gün orada bulunan sahabeden birisi Medayini fethediyorlar. Bırak alındı. O gün İran orduları perişan oluyor İran orduları. İran muazzam. 100.000-300.000 orduları perişan oluyorlar. İstanbul'da bir tepeye çıktı. Tam tepeye, zirveye gelince Medain İran'ın okuyu baş yer İran bedayim gördü sahbeni birisi orada bulunan sahbe durdu Allah ekber Allah ekber başladı Allah dediler. ne ol dediler o da anlattı biz Medine'de hem de kazarken TV bize bunu haber vermişti yakında bedayim bizim olacak İran'ın baş yerid buyurmuştu o zaman biz bu iman ettik inandık ama bizim bir hayalde bu. Yani İran'da İran'la savaşılır İran'la süper bir mı? Yine aynı şekilde mesela Osmanlılar ki yakın tarihimiz hepimizi bildiğim mesela Osman Gazi'leri, Osman Gazi'leri, Ertuğrul Gazi'nin oğlu tabi kendisi biliyorsunuz bunu da Osman Gazi Söğüt'te doğdu Bileci'den Söğüt'e doğdu orada O zaman onların da en büyük velisi o civarda Edip Arazetir'dir. Edip Arazetir. Hangi ülkede Korekirim yaşanırsa, Korek hikmeti orada geçerse Allah onlara yardım eder. Hep o günün o dönemin büyük evlileri ona toplanırlar. Edip Arazetir de o da Süveyda geldi, Şam'dan geldi. O da Süveyda yerleşti oraya. Osman Hazretleri de... ...daha çocukluğunda... ...hep onun giderdi giderdi. Hatta çoğu zaman yanında yatıp kalır kalır kendisi. Osman Gazi... ...19 yaşına gelmişti. Yeni Edip Hazretleri'nin... ...dergahında... ...yattığı bir gece... ...bir rüya görüyor kendisi. Rüyasında... ...fakat çok açık, net rüya görüyor ama... ...rüyasında... Edeb göğsünden bir ay çıkıyor. Parla ay çıkıyor. Osman Gazi'nin göğsüne giriyor. Kayboluyor. Az sonra Osman Gazi'nin göğsünden bir ağaç, kök çıkıyor. Dalları bütün dünyaya yayılıyor. Alt ırmak akı altından. Uyanıyor. Tabi hemen Edeb hastalığına söylüyor. Üst aldığı şeyini söylüyor. Hocam böyle bir rüya gördüm. İşte göğs sizin göğsünün ay çıktı ve göğsüme girdi. Gülüyor bahsetleri. O benim kızım bağla diyor. Benim kızım bağla. Artık benden çıkıp sana gelecek, o senin eşin olacak diye. Kızım sana verdim diyor. Kızım sana verdim böyle ver. diye. O ağaç da diyor, senin soyundan, neslinden öyle insana gelecek ki diyor, dünya hakim olacaklar bunlar diye. İslam yayacaklar bunlar böyle diyor. Dünyanın en uzun ömürlü süper gücü Osmanlı devleti bakınız. Diğer süper güçleri bir parlıyorlar, çekmiyorlar şey falan. Biliyorlar. En uzun ömürlü süper gücü bir de en çok olan padişah nesli gelen bir de. Osmanlı padişahı devam etti böylece. 36 padişah geldi. En sonu Somatosteri. Şamda'nın türbesi. Şamda türbesi orada rahmet oldu kendisi. Sügün'e falan tabi gönderildi kendisine. Osman Gazi Hazretleri öyle bir İslam uyguluyuk İslamı uyguluyuk öyle bir şekilde savaş en kritik anında durun diyor, namaz kılınıyor. Tabi Allah tarafından yardım edecek mi? Allah'ın bunun sebebini de veriyor. O zaman battan o dolu ayıptı. Hep birader tekfurla diyorlar bayağı, tekfurlar tekfurlar var. Bu tekrar bir yere geçirmiyor tekrar bunlar. Osmanlı'da buna da kadar yararlanıyor onlara yararlanıyor Allah'ın izni erhandıyla. Fakat öyle oluyor ki bakınız, Bizans'tan hangi vilayeti ele geçirirsin, halk İslamlaşıyor ama. Yani Bizans'tan bıkmışlar, alaşığıtan ağır degiden onlara bıkmış halk bıkmış onlardan. İslam gelince. Bakın adatı İslam bakıyorlar. İslam'ın kuralları belirli. İslam'da eşitlik var. kim ayrılmıyorlar bunları? Halk İslam'a koşuyorlar. Hatta bir meşhur kösem yar vardır, komutanlardan. Bu da tekfur bakın. Aslında Rum kendisi. Romalı bir harmanlayan tekfur kendisi. Kösem yar bakınız. Kösem yar bir tekfurken, yani bir valiyken, Roma valisiken Müslüman oldu. Müslüman oldu. İslam ordusuna savaşa katıldı. Kesimler gaz ismin aldı kendisine. İslam bu şey geldi bunlara bence. de Kur'an'a ilginç birkaç fıkıh konu var şimdi burada inşallah. Ondan geçeyim. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunulamıyor Kur'an-ı Kerim hakkınız. Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. La yemesü La yemesü illen mutahherun Kur'an-ı Kerim'e anca temiz ona dokunulurlar. Bir de Kur'an-ı Kerim okulurken de hemen Kur'an-ı Kerim okunmuyor. Velamız Bureybizere dahi ayet 98'de resul Rahim kara atel Kur'an-ı Ehvelabi Kerim okuduğunuz zaman burada hazif deniyor buna. okumayı diyediğin zaman Ereddüm <gülüyor> Kıraat'a Kur'an anlamına geliyor. Bir kimse Kur okuma başlayacak. Kur okuyacak. Ne gerekiyor? Festeizbillahi mineşşeytanir recim el-havriye bakarız. O şeytanın şey Allah-u Teala sığınım el-havriye. <festeiz billahi> Bunun için nasıl başlıyor Kur'an-ı Kerime? E'unzi <festeiz> billahi mineşşeytanir acim deniyor Kur'an'da. E'unzi <festeiz> billahi E'unzi <festeiz billahi> <festeiz billahi> <festeiz billahi> ben sığınıyorum. Billahi Allah'a sınıyorum. Kimden? Müne şeytan şeytandan. Öyle şeytan ki errecim. Recim. Allah'a hamdeden kovulan şeytanın şerinden Allah sınıyorum Geliyor. Bir kimse korkma başlarken bu Euzü'yi ki buna istiaza denir buna güzel söylerse o zaman o kimse Kur'an okurken daha sonra fiiz alır. Fiiz alır. O zaman şeytan karışamaz kişiye. Bir de Kur'an okurken Kur'an'ı kim dinleme gerekiyor bakınız? Onu Mevla'nın buyuruyor bizlere. Aref, ayet 204'te <Sessizler rahim> Ve izâ kur'el Kur'an'ı Kur'an'ı Kerim okunduğu zaman Fes-semi'u -uh lehü -huh Dinleyiniz. Ver sütü ve susunuz. konuşmayınız. sütü. Bak böyle bu efendim. Gerçekten yani bu böyle bakınca bir iş şey anlaşılmaya başlar belki de böyle. Ama işin biraz bir içine girirsek, iç değişiyor şimdi. İş değişiyor. Şöyle bir toplumda, toplumda evde mesela işte bir cemiyette, şunda bunda bir toplumda Genelde herkes konuşur birbiriyle. Konuşulur. Ama o topluma, salona, odaya e, çok değerli bir kişi geldi mi o zaman susulur. Değil mi? O kişi konuşurken kimse karışmaz. Bir mesela validir işte, bakandır, şu bu ne işte dünya olur artık olarak. Demek ki bir toplumda herkes kenarısı konuşurlarken o topluma e, çok saygın değerli bir kişi gelip de o kişi konuşurken diğerler konuşmazlar. Hatta biri konuşacak olsa bile diğerleri ona kötü gözle bakarlar. Yani ayıp ediyorsun. Bak kim konuşuyor? Sı seyretemezse. E şimdi bu açıdan baktığımız zamanlar değil mi ya? Sonra okunuyor. Gerçekten Allah konuşuyor anda. Allah'ın kelamı değil mi? Allah kelamı okunuyor. Orada Allah konuşuyor. Konuşuyor. Allah kelamı okunurken kalkıp da dina kelamı konuşmak yani abur edepsi en en büyüğü olmuş oluyor en az zarf oluyor. Yani bu yani, sayem gerekiyor maşş. Kimela büyüyor bakınız. Ve iza kur el Kur'anı Kur'an okunduğu zaman okundu zaman fesmi ulehu. Onu dinleyin abi. Onu dinleyiniz. Versidu susunuz. Lailakumtur ancak kim? Merhamet olunursunuz, rahmete kavuşursunuz. Ya yani bunun, bunun da bir de muhalif anlamı var şimdi. Bu nedir? Allah'ın Kur'an okurken konuşan kişiye rahmetten uzak mahrum kılar Allah karşısında. Kur'an-ı Kerim dinlemenin sevabı da var mı şimdi? Kişi okumuyor, dinleme sevabı var mı? Hadisleri okuyorum Ramuz'un okuyan Şerif'e. Bura Peygamber selam eder. Miristem Bir kimse Allah'ın kitabına gelişanı bir harf dinise bakınız, harf. Nasıl harf olur? Mesela Kur'an'da var harfler. Kaf mesela. Bir ayet aslında böyle. Kaf. Bir kimse Kuran-ı Kerim'den bir tek harf dinlese, tahiren cünüp olmadığı halde dinlerse, bir insan cünüp halinde olsa, okunuyorsa, gene dinleyebilir. Dinleyebilir. Kendi okuyamaz ama dinleyebilir. Mesela bir kadın da adet halindeyken, evinde okunursa, okunur kadınların dinlemesinden bir zarar yok, sakıncası yok dinlemesinde. Kim okuyamaz. Fakat bir kimse böyle Yunup olmadığı bir halde hele abdiz olsa bir dahadan bak. Okunan Kur'an'ı dinlerse. Ne kadar bir harf dinlese. Kıtıbet de hür, aşr O kimse o anda bir hafine on hasne yazılıyor. On hasenez bir harfine. Mesela Elhamdü dinledi. Elif, lam, hamim, dağ 5 harf. Böyle. Beş harf. Bu kimseye elli hasene bir elhamdü kelimesine, tek kelimeye her harfine on hasene yazılıyor. Daha bitmiyor bak. Ve muhiyet, anhu, aşçı Aynı anda on tane günah mahvolunuyor bak. Bir de mah tamamız yok ediliyor. Hiç amanesine kalmıyor. Bakın bakın. Dinemede. E bir elhamda Fatiha'da ne kadar harf var? 140 harf var. 140 harfe bir Fatiha'da bakınız. Bir insan bir fatiye dinlese 140 harf var bir Fatiha'da. Her harfine bir hasenat, 10 hasenat. 10 tane günah mahvoluyor ama siliniyor. Daha yine bitmiyor bakan, devam ediyor. Örül fiyat devir, aşır derece 10 daha derece yükseliyor. Hey bak. Bir harf dinlemek ile bu. 10 hasene yazılı, sahabı yazılıyor, sahabı oluyor, 10 tane günah mahvediliyor. Yok ediliyor. Kişinin makamı da 10 derece artırılıyor. Kur'an dinlemede. Bir gün bir köyde oturan birisinin hafifinin öküzü ölmüş. Ölmemiş, hastalmış, ağır. Yazılmış bu da Ramazanmış da. Bakıyor şimdi ev sahibi öküz ağır hastalanmış, ölecek yani, kurtulmayacak. Ne yapalım bir hanımına e, keselim, burada ölmesin diyor. Kesiyorlar. tabi o zaman e, buzdağı bu dondurma o zamanlar. Bakıyor öküz büyük öküzmüş de, bunu yemeyiz diyor. Çok bu. Yani kavuştuk da yani koca kapımız yok orada. Ne yapalım bunu? Kadın çok cömert bir kadınmış. Diyor ki kocasına bak bugün mübarek Ramazan diyor. Biz bunda yarısını pişirelim diyor. Bu akşam diyor iftara cemaati davet edelim diyor. Cemaati. O köyün de adeti akşam namazı cemaatın camiına kılınmış, onun evde giderlermiş o köyün de orada. Bu akşam diyor, yarısını pişirelim diyor. Cemaat'ı iftihaz edelim diyor, bu akşam bize diyor. Bunun üzerine, peki diyor bunlar, hemen kesip parçalıyorlar, kazanarak koyuyorlar bunu. Öküzün yarısı orada, pişiriliyor. Bu arada bir de helva kavuruyor kadıncağız. Şimdi diyor ki, ev sahibi olan kocası, erkek, oğlu varmış 10 yaşlarında. Oğlum diyor, ben diyor, camiye gidemeyeceğim. Anneye de yardım edeyim diyor, hazırlık için diyor. Sen yavrum diyor, camiye git diyor. Namaz kılanları bize bağışlar davet ediyor. Dikkat edin burada bak. Oğlum da senin camiye git diyor. Namaz kılanları iftira davet et bu diyor. Demek ki tek bir camiye gelme oluyormuş icamında evinde kalır oluyormuş. ona davet ediyor. Çocuk Peki babacım diyor. koşuyor, camiye geliyor. Namazını kılıyor. Hemen dışarı çıkıyor. Kapıya dikiliyor. İlk çıkan cemaat diyor ki amca durmuş bir dakika. Ne var yavrum diyor. Hoca ne okudu bugün diyor. Namazda Fatiha'nın sonra ne okudu zammül süre diyor. Düşünün falan. değilim diyor. Ne sordun yavrum? Yok bir şey amca diyor. Geç diyor. Ama da merak ettiğini. Ya acaba sordu çocuk. Her çıkara bunu soruyor. Amca, abi başında okudu zanlı sure bakınız iki kişi bunu biliyor şunu şunu okudu ilk kata oku diyorlar şunu okudu. bir de okudu hocam biliyor ama cemaat durup bekliyorlar bakan ne çıkar alttan diyorlar şimdi diyor ki, bu çocuk üç çöne babam size iftihar davet ediyor bu akşam üç çöne söylüyor yalnız bizim mi? evet peki diyorlar şimdi bunlar çölük üç çöne alıyor ne gidiyorlar Babası öküzün yarısını pişirilmiş. O tabi bütün cemaati bekliyor şimdi. Bekliyor. Kaç tane saflar olarak kurulmuş. Ekmekler kesilini doğranmış. Ekmeklerden. Babası bakıyor. İmam abi iki tane cemaat. Oğlum hani cemaat? Baba sen cemaat çağır ki baba diyor. Namaz kanarı çağır baba diye. Buna namaz kılmışlar diye. Şimdi gerçekten yani hep bu olay başında geliyor gerek bu şekilde. Şimdi Hanefi mezhebinde hoca okudu yeterli. Çok okumuyor. Hoca okudu yeterli ama cemaat dinlemişse fazla bakınış izlememişim bende. Fazla oluyor. gerekiyor. Demek ki bir kimse namazın dışında bu hadisir bilgili yani. Bir kimse namazın dışında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlese, dinlese her harfinde o kişi okuyor konak elimde. İcağım yüz okuyacağımda okuyor. Ne yapıyor kişi? Can dinliyor ama orada aktın orada dinliyor. Her afine melek ne yapıyor? Her afine on saat yazıyor mu bak? Anında. Her afine yazıyor böyle. Soldaki ki bir an siliyor mu Yok ediyor Onun Onum derdi artıyor mu? Bu, i̇şte. bu namaz dışında. Namazda yüz katını çıkıyor mu? Namaz dedi böyle. Böyle sabi okuyor namazda. İnşallah Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim şifa kaynağı. Kur'an-ı Kerim. Onunla bir ayet-i kerime bakalım inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Yani ne anlama geliyor? Sonsuz sınırsız bir hazine. Kur'an-ı Kerim. Ne anlamı biter, ne bir şey biter. Bence. Yani bir kimse e, Arapça'yı biraz insanı güzelce bilebilse, yani bilebilsek hepimiz inşallah, bir fatih her okunuşunda neler çıkıyor? Mesela elhamdü kelimesinde. Elhamdü. Türkçe tam karşıya yok, bunun Türkçe karşılığı yok. Övgü, mediyi, ham, şükür, şunda bunlar deniyor, verilemiyor böylece. E, şükür etmek başka hamd başka bende. Şükür o anda nimete bağlılığı oluyor. Çok şükür bunu aldım. Çok şükür kurtuldum şundan ya da. Hamd başka. Allah hamde layık olsun derlerken işte ben. Melam Rabbül Alemin. birkaç kelime. Ama o anda o kişinin gönlüne açılır açılı alemler, alemler. Şu dünya bir alem. İnsanlar bir alem. Denizler başka bir alem, balıklar başka bir alem, Karıncalar alemi başka, kelebek alemi başka, arıların alemi başka. Her birinin başka bir şey alemleri var. Berza alemi başka. Dünya nak insan varsa, insanların çok daha kalka çoğu berza hayatında şanla orada yaşıyor efendim. O berza aleminde hiç imparatorlar var, krallar var, derebeyler var, kimler kimler de var orada efendim. Vallahi. Melekler alemi, cennet alemi, arş periş alemi yani binlerce alemler var kardeş. Her bir alem var. İşte Allah Teala hepsini rabi bakar değil mi böyle? Yani anla ne anlam değil böyle. Hepsini yaratan, hepsini yaratan. Hepsini yöneten, yönlendiren, hepsinin tam hakimiyeti sağlıyor. E kişi icabında insan başta diğer göleki kişinin Mesela derim ki küsle boğulacak. Gemi sallanıyor, şu oldu Uçak düşmek üzere tehlikesi var. Kişi böyle insan daha başka oluyor. Kişi ne yapıyor anda? Ya Rabbi, Allah'ım beni koru diyor. Mesela. Ne anlamaya geliyor bu? Yani Allah'ın kul bunu görüyor, biliyor, Allah'ın gücü yeter anda. Yani Yüce Mevlamız, e, karınca da öyle karınca da bak değil mi? Karınca da herhalde ya. Aç kanka da Allah'a sığınıyor herhalde ya. kuş da Allah'a sığınıyor herhalde ya. Herz hayatındaki her Allah'a sığınıyor herhalde ya. Ondan sonra sür şu dünyaya incelemek kalkarsak nice varlıklar var böyle. Şu bitken, rızka, bitkilerin her birinin rızkıyla var oldukları. Dem Alemler. Mevla hepsinin alemi Rabbi. Ki Rabbi âlem Mevla. Vela buyuruyor şimdi de burada İsa ayet 82'de Bismillahirrahmanirrahim ve, ve nünezzil-i miller-i Kur Kur'ani konu-i kerimden indiriyoruz tenzil burada nünezzil evet, tevhil babından geliyor bu da keset için Nünzil olsa bir defa indirim anlamı geliyor Nünzil olsa, ee, Nünzil, bak burada şiddetli telbamına göre pey, sürekli devamlı elam veriyor. Kur'an indiriyoruz, ayet indiriyoruz. Mahe ve şifayın verandim ümminiğine, ma. Bir tek buradaki ma'da öyle bir sırla. Bak ki bu ma böylece eli Öyle Kur'an, öyle ayetler. Bir ayetler ki bir tek maada koyam başım burada. Kuba nedir onlar Allah ayetleri şifaün şifa bak. Allah indi ayetler şifadır. Burada şifaün buna nekre deniyor. Eş şifa olsaydı lan tarif gelirdi. O zaman belirli anlamına gelirdi. Yani ancak bazı şeyleri şifa anlamına gelirdi. Eş şifa olsaydı. Burada lan taraf gelmedi, nekli geliyor. Şifa'ın her şey şifa bak. Maddi malevi her şifadır. Konekirim daha ve rahmetin bir de Allah rahmeti konekirim. Ama kimler için bu? Lil mü'minine miline lan için. Bu yani, lam lam tası deniyor mü'minler için. Kuran Kerim şifa rahmettir. Hadi Kerim devam ediyor. Zalimler ise ancak onların zarını arttırır. Oraya girmeyecek, oraya girmiyor şimdi. Şimdi bir kimse Kur'an'dan şifa istiyor. Bundan faydalanabilir mi? kim faydalanır? Kimin elhamdülillah imanı varsa, Allah'a Kuran'a imanı varsa, Kur'an yaşıyorsa o kimse Kuran Kerim şifadır. Ama zalimse Zalimse, hatta bu da velay zalimine gele bakınız. İlla hasara geliyor. Zalimse, yani kuran imanınız imanı zayıf, Kuran-ı yaşamayan kişi. Kuran diyor? Namaz kılıyor. E kılmıyor namaz. Ört başını diyor, açık başla geziyor. Ondan sonra efendim işte şu ayetimi okusam, şifa olur mu? Olmaz. Kesin olmaz bakkınız. Olmaz. Elham buyuruyor. Kuran-ı Kerim şifadır hem de şifadır, şifa önlekle geliyor. Her şifadır, rahmettir müminlere. Şimdi tefsir-i şöyle yazıyor, ele amazur batına dedi. Asılık, iki aylı önce. Emrazı batiniye, yer, emrazı zahire deniyor buna. Emrazı batine kalp hastalıkları. Hangi hastalıklar bunlar? Yani böyle bilim madde kalbi değil de inanç hastalığı. Yani bir kim inancı bozuksa o kişi Kuran-ı Kerim'i inceler, Kuran-ı Kerim'i yapışırsa hastalığın kurtulduk derti bulur kişi. Bir de ahlakı mezmume sahibi. Yani bir insan ahlakı kötü ise kişi Kuran-ı Kerim'i okudurça, yaşadıkça ahlakı düzelir. Bir de ahlakı kötü ahlaklar. işte haset, kin, bir onur, benli, aşırı dünya sevgisi, aşırı hırslar, yalancılıklar, şunlar bunlar, kalansızlıklar, acelecilikler, hep bunlar kalp hasta bunlar aslında. Işte. Neden? Çünkü bir yürüyor. ey kulum diyor allah Teala, Hazreti Kutsu'ya de böyle Mevlam buyuruyor, e, sen bir şey acele edersin ama ben onu diledim, yarattın. Bizde bir acelecilik vardır. İnsan şey hemen olsun işte hemen. Ama Rabbim yapmaz böyle şey. Mesela bir meyve. Hiçbir bir tane dikiyor ya. Bakıyorsun ağaca her sene bakıyorsun tamam ah, meyve vermiyor. Hemen olsun istiyorsun. Bu olmuyor feda Her şeyin zamanı vardır. İşte önce kuran Kerim emrazı batıni şifa. Kalpansın şifadır. Kişi inancın doğrultur. İnancı doğrulur. Ve işteki o acelecilik tefekülsüzlük, sabırsızlık, haset, fesat, ki onlar gider işte. Allah teslim olurum. Bir de emrazı cismaniye diyor. Bedensiz hastalıklar, bunlar şifa kuruyor. Şifadır. Hangi ayeti yoksa okusun kuruyorlar. Çünkü burada ne geliyor? Şifa hangi geliyor burada? Hayır Mevlam buna. Yani en şeyinden, mesela fatih Şerif. E bunu herkes biliyor buna. Herkese bunu biliyor. Baş ağrısına, dış ağrısına, göz ağrısına, her hastalığa, her şeylere şifa bunlar elhamdülillah. Ama tabi ne var ki, biz ne kadar Kuran-ı Kerim'i seversek, ne kadar iyi Kuran olursak, o kadar kuran e şifa ediyoruz efendim. Lillahi Teala, Fatiha.